Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Bugün her gün yaptığımız oldukça sıradan ama bize göre psikolojik olarak çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çocuğun yemek yemesi. Küçük çocuklara anne babaların yemek yedirmesiyle ilgili konuşacağız. Olaç'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Ben bunu çok önemli görüyorum. Sıradan bir şey ama çok önemli görüyorum. Çok sıradan görünüyor hocam. Bu aynı zamanda çocuk konusuyla ilgili konuşulan programların falan da en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Bizim bu konuyla ilgili bir derdimiz var. Yani o her neyse. Bugün konuşurken zaten üstüne gideriz. Ben, biz de bunun... Sıra dışı önemsenen ciddi bir konu olduğunu görüyorum. Ben sıra dışı önemsenmesini anlamlı buluyorum ama önemsendiği şekliyle pek doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Ve bununla ilgili de her gün neredeyse bir yerlerde bir şeyler görüyorum. Şimdi çocuk sahibi olana kadar da fark ediyordum ama çocuktan sonra iyiden iyiye dikkatimi çekmeye başladı. Demek böyle de hayatlar var diye bakıyorum bazen. Ee... Evet sen şimdi 4 yaşında Poyraz'ın evet, babasısın. Evet. Ve ilk başlardan itibaren bu yemek yedirme konusuyla ilgili doğrudan gözlemlerim ve var, karar verme durumun oldu. Var hocam var. Evet. Yani bu gözlemlerimden bir tanesi benim için ya buna benzer bir sürü şey gördüm de bu gördüğüm hakikaten çok müthişti. Biz İzmir'den geliyoruz, İstanbul'a doğru gidiyoruz, arabayla seyahat ediyoruz. Bir yerde bir mola verdik Susurluk civarında. İşte bizim çocuğumuz burada oturuyor. Önüne bir takım şeyler kondu ve bir buçuk yaş falan civarında öyle çok büyük falan da değil iyi kötü iyi yiyor işte çocuk ne varsa yol hali önüne konan her neyse tırtıklıyor yani doğru düzgün yiyor yemiyor ama ben de bir şey yemiyorum zaten yoldayız birazdan kalkacağız gideceğiz öyle normal evimizin düzenini beklemiyoruz bu sırada karşıya bir çift oturdu yanlarında da çocukları var şimdi Çocuk olunca tabii gözünüz takılıyor bile benzer yaşlarda falan olunca böyle ah canım diyorsun. O da mı bir iki yaşlarda var? Aynı falan. yaşlarda o da böyle Hı. bir buçuk yaşları civarında bir tane çocuk. Fakat anne çıkarttı böyle o yemek çantaları var çıktı işte mamalar falan filan masanın üstü donatıldı böyle. Ondan sonra da baba çocuğu aldı kucağına otutturdu, iki elini de cart diye böyle tuttu arkada. Evet. Deli giydirilmiş Aynen gibi. Aynen öyle. Çocuğun iki elleri bağlı, ayakları babanın bacakları arasında. Hiçbir yere gidemiyor çocuk. Anne de ağzına tıkıyor yemeği. Şimdi ben bu sahneyi gördüğüm zaman hakikaten içim sıkıldı. Yani e, evet haklı olabilirler. Ana baba çocuğu besliyor baktığınız zaman. Yani böyle de bakılır işte ne yapalım biz de besliyoruz çocuğu böyle. Bizimki pek öyle şey değil. Böyle yiyor falan gibi. E, ya yani bunun insanlığa art tarafı yok. Benim içim acıyor. İçim acıyor değil mi? İçim acıyor. Bu, bunu kime yaparsanız yapın içim acıyor. Bu çok insanca olabilecek bir durumun, e, yani böyle söyleyeceğim kaba da olacak özür dilerim ama kısmen tecavüze dönüşmüş hali. Evet. Böyle beslenme, böyle sağlık, böyle gıda alımı falan filan olmaz. Ve evet. e, yani sizin de bir dünya gördüğünüz şey vardır. Ben çocuk sahibi olduktan sonra şunu fark ettim. O ana kadar bunun hiç farkında değildim ama dünyanın en önemli şeyinin çocuk beslemek olduğunu öğrendim ben. Bizim toplumumuzda böyle bir durum var. Herkesin ilk derdi o. Anaysan babaysan o çocuğun gırtlağından o yemeğin girmesini sağlayacaksın. İkincisi de herkes beslenme uzmanı. Yani etraftaki her... Bu çocuğu beslemiyorsunuz. Bu çocuk az yiyor. Bu çocuk bilmem ne oluyor falan diye. Yani böyle olduğu zaman da insanlar gerçekten çıldırıyorlar. Evet, evet. Şimdi ben de... Um... Kendim çocuk yetiştirdim. Şu anda iki tane de torunum var ve yurt dışında da uzun zaman bulundum ve eğitimli ailelerin ortasında bulundum. Hakikaten bizimkine benzer bir durum görmedim. Ee, i̇lk eşim de yabancıydı, eğitimli e, Amerikalıydı ve burada Türkiye'de seninkine benzer duygular içindeyim. Yani içim acıyor ve 52 yıllık psikoloji deneyimi olan bir psikolog, bir bilim insanıyım. ...çocuklara çok büyük kötülük yapıldığı konusundayım. Ve bu birey olarak çocuklara değil... ...Türkiye'nin kültürel yapısında, insan yapısında müthiş bir zarar veriliyor. Kesinlikle. Farkında bile değil ana babalar. Ve acı olan da şu, bunu sevdikleri için yaptıklarını sanıyorlar. Yüzde yüz eminim sevdiklerini hocam. Yani o ana babanın o kadar insanın içerisinde bunu yapmayı göze alıyor olması... Kesinlikle sevdiklerinden eminim. Daha kötülerini de gördüm. Yani e, biz lokantadan çıkacak hale geldik karı koca ve çocuk olarak. Yani evet. şurada bir masada bir kadın çocuğuna yemek yedirmeye çalışıyor. Tek başına 6 kişilik bir masayı olduğu gibi kullanır vaziyette. Evet. Yani arka tarafta birlikte oturdukları masadan ayrılmış başka bir masada oturuyor. 7-8 çeşit yemek getirilmiş masaya. Ondan mı yersin, bundan mı yersin? Şundan mı bir parça alırsın? Bak abi kızıyor, bak amca bilmem ne ediyor falan filan diye. Orada basbayağı bu ciddi bir psikolojik sorun haline getirilmiş. Evet. Çocuk da kullanıyor yani. Evet. Şimdi değerli izleyenler, bu tahmin ediyorum bizim anlattıklarımız, sizin de sürekli gördüğünüz günlük manzaralardandır. Ve anne babaların çok doğru yaptığını ve bundan başka da yapacak bir şey olmadığını. Çünkü zaten yemiyor hocam. Zaten yemiyor ki ne yapsın anne, ne yapsın baba şeklinde düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Önce bu neden bizi bu kadar rahatsız ediyor? Neden böyle bir tepkide bulunuyoruz? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Konuşalım hocam. Yani ben kendi tepkimin nereden geldiğini az önce de söyledim. Ben bunun tecavüz olduğunu düşünüyorum. Zaman. Kişilik haklarına çok ciddi bir tecavüz olduğunu düşünüyorum. Ve ee, başta yapılmış bir takım yanlışlar devam ettirildikçe bunun dozunun da artması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuğa besleniyor olmak, yemek yiyor olmak, senin kişisel sorumluluğun, biz bununla ilgili ortamı sağlarız ama sonrasını sen yaparsın bilinci verilmediği sürece bu sefer senin yemeği orada tıkıştırman lazım. E o zaman ne olacak? Çocuk güçlendikçe tıkıştırmanın gücünün ya da yönteminin değişmesi lazım. Evet. Başta e işte bilmem ne, iki oyun bir bilmem neyle tıkıştırıyordun. Adam uyandı. Ve bu bir süre sonra öyle bir noktaya geliyor ki ana baba ve çocuğun iktidar mücadelesi haline geliyor. Evet. Ana baba çocuğun iktidar mücadelesi haline geldiği anda iş zaten şeyden çıkıyor, şirazesinden evet. çıkıyor. Ve konu son derece de doğal olarak çocuğun zaten yemesi gereken bir konuda oluyor. Şimdi Polat ben burada aa. Sistematik olarak bir şeyi gözden geçirmek istiyorum. Evet. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Çok Çocuk doğru. doğduktan altı saat sonra korteks değil ama hipokampus düzeyinde, iç beyinde iki tane sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Güvende miyim? Evet. Olduğum gibi kabul ediliyor muyum? şeklinde. Onun için giriş olarak şunu söylüyorum. Mesela on günlük bir bebek <gülüyor> yaptığı zaman canım ne oluyor, tuttum benim <gülüyor> diye konuşabilirsin veya hişt, hişt, hişt, diye konuşabilirsin. İki tane farklı Çok insan yetiştiriyor. Bu son yaptığımda çocuk şunu görüyor. Güvende değilim. Olduğum gibi kabul edilemiyorum. Bende bir bozukluk var. Ve bu ilk 6 aydaki anne baba etkileşimi Çocuğun karakterinin temelini oluşturuyor. Şimdi gelelim yemek konusunda. İki insan birbirini farkına var, iletişim başlar ve iletişimde bir sosyal yön var. Bir de Hı -hı. iç dünya psikolojik yön. Ben buna can diyorum. Canın da altı tane evrensel gereksinmesi var. Değerli anneler, babalar, bu çocukla ilgili teme yemek yedirirken ne olduğu konusunda açıklama yapmaya çalışıyorum. Türkiye'nin en önemli konusuyla ilgili konuşuyorum. Emin olun, bilerek söylüyorum, abartmıyorum. Yani bizim nörotik değil, sağlıklı, kendine güvenen, girişimci sana iliştirebilmemiz için buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi birincisi şu, ait olma birey olma dengesi konusunda. Evet. Şimdi iki türlü ayrı ortamı hazırlayalım. Bir tanesi zorla indireceksin Her türlü hile, şu veya bu şekilde ağzına tıkıştır. Cevran'ı hileyle. Evet. Ah hocam yemiyor ki ne yapsın açıkçası. Önce ilk bir gerçeği söylemek lazım. Açlıktan ölen çocuk yok. Çevresinde yiyecek olduğu halde... ...açlıktan ölen çocuk... ...dünya yüzünde yok. Böyle bir durum olsaydı zaten çocuk... ...sokak çocukları diye bir... ...gerçek Kavram olmazdı. olmazdı. Tabii. Çöplükten yiyor ve doyuyor. Şimdi... ...baskıyla zorlu yiyen ailede... <gülüyor> ...bir de öbürüyle... ...kendi isteğiyle... ...yiyen çocuk içerisinde. Şimdi... Ait olma konusunda çocuğa verdiğin mesela şu. Sen bana aitsin diyorsun. Tabii. Senin bir birey olma durumun yok. Bana aitsin. İstediğimi yaparım. Ha benim kedimsin, köpeğimsin, ha sensin. Ha benim bilgisayarımsın veya robotumsun. Ağzını açar, burnunu sıkar, tıkıştırırım. Tıkarım. Aynen öyle. Ve çocuk bunun farkında. Yani ben aydın duygusundan başka bir şey geliştiremiyorum. Ne yapabilir ki hocam? Çocuk çok güçsüz ve güçsüzlüğünün, güçsüzlüğünün farkında. farkında ve adam diyor ki ya şimdi diyor burada direnebilirim gerçekten çocuk direniyor başta müthiş bir mücadele yani insan herhalde. olmaktan gelen bir direnci var o çocuğun diyor evet. ki hayır bunu ben böyle istemiyorum diyor fakat çocuk bunu dediği zaman bir bakıyor ki karşıdaki güç çok kuvvetli ayrıca evet. de yani öyle ya da böyle anan baban seviyorsun evet ve sevilmek yani istiyorsun, ve sevilmek istiyorsun. İçim de biliyor diyor ki sevilmek için bunu yapıyor olman lazım çocuk ne diyor Tamam ya diyor. Tamam tamam bu kalede sizin olsun diyor. Evet. Ve çok doğal olması gereken bir şeyi zorla yapmaya başlıyor. Şimdi biraz sonra bahsedeceğimiz ortamı iyi düşünülmüş. Dengeler ortamında hı hı. çocuğun hayatında var olarak sohbetle yapılan bu yeme içme durumunda. Çocuğun şeyi şu. Yani ben aydım ama aynı zamanda onlar da bana ait. Biz konuşuyoruz. Yani. Burada bir denge var. Tabii. Ben varım. Ben bir insanım duygusuna Tabii. sahip olmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş enteresan bir şekilde bir birey olma duygusu içerisinde. Şimdi ıı, enteresan bir ikinci şey daha oluyor. Önemli mi konusunda? Çocuk diyor ki benim bedenim önemli, midem önemli, midenin aç kalmaması lazım ama Kesinlikle. benim ruhum, benim canım önemsiz. Yok diyor. Yok. Ben bir biyolojik yaratığım. <gülüyor> önemli olan sadece aç kalmamam, bedenim. Böyle olursam öyle. eğer beni sevecekler. Aynen öyle. Ve biliyorsun obezite müthiş artıyor çocuklar Tabii arasında. Diyor. Tabii ki. Müthiş artıyor. E hocam yani doydum demeyi çocuk biliyor. Ben bittim demeyi çocuk biliyor. Siz tıkıştırırsanız sizin gözünüz karar verir o çocuğun ne kadar yemek yiyeceğini. Çocuk doydum anne diyor. Şimdi beyin doyup doymadığını biliyor. Anne ne diyor? Yok doyulmaz o kadarla diyor. Evet, Hikiyatır doyulmaz ya. diyor. Ye. Ye. Ne miyiz? Nasıl doyacaksın? Ye. <gülüyor> Şimdi çocuk biri diyor ki annem doğruyu bilir. Bana doydum gibi geliyor. Şimdi bu çocuk... İleride konuşacağız. Nasıl özgüven geliştirir ya? Nasıl sınırlar ve sorumluluk bilincini geliştirir? Geliştiremez hocam. Ne kadar önemli bir tecavüz duygusu. Hakikaten. Şimdi çocukla sohbet içerisinde o biyolojik koşulları hesaba alarak yemek yedirme durumunda ailede çocuğun aldığı mesaj şu: Hem bedenim var hem ruhum var. Ben bir canım hı hı. ve ona saygı gösteriliyor. Ben konuştuğum zaman benim gözümle görebiliyorlar meselesi var. Ya hocam bu bedene saygı meselesi o kadar önemli bir şey ki ben siz yiyeceği masaya koyuyorsanız çocuk zaten o mesajı alıyor. Diyor ki bak bana o imkan sağlandı. Burada masanın üstünde yiyecek var. Tamam Burada alıyor zaten benim bedenimle ilgili onlar beni önemsiyorlar kısmını. Ama bununla beraber ben karar veriyorum. Ben istediğim zaman istediğim miktarda istediğim şekilde yiyorum. Tamamdır ya diyor. Evet. Tamamdır da... Ben... Evet. Bir de inanın bu oturttuğunuz zaman daha kolay bir şey. Kesinlikle. Daha kolay bir şey yani. Kesinlikle yaşamın gerçeğini uyuyor. Ben seminer verirken bunu anlatmak için Pola, bir ebeveynin önüne genellikle asıl suratlı bir adamın <gülüyor> önüne gidiyor. Adınız diyorum diyelim uyduruyorum şimdi Farz edelim ki Selim dedi. <gülüyor> Selim Bey bana bakar mısınız diyorum. Adam bakıyor. Acaba diyorum benim çişim geldi mi? <gülüyor> nereden bileyim ben diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorum hakikaten nereden bileceksiniz. Çişimin gelip gelmediğini ben bilirim. Bakın arkadaşlar diyorum duygum ne? açmayım, tokmuyorum. Şu anda ne hissediyorum? Terli miyim, sıkılıyor muyum? Bütün bunları benim beynim süreçliyor. Daha bir sürü şeyler. Çocuktan bunu alırsanız eğer bu çocuk artık iç yönetim yapamaz. 13 yaşında annesine bakıp anne ben doydun mu diye soran çocuk gördüm ben. Çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Çok önemli bir konu hocam ya. Çok çok önemli bir Değer konu. Değer izleyenler bu Önemli konuyu Palat doğru Doğru'yla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Kısa bir yerden sonra birlikteyiz. Müzik Değerli izleyenler, sıradan görünen fakat psikolojik olarak çok derinliği olan bir konudan bahsediyoruz. Çocuklara yemek yedirmek zorla mı yoksa doğal olarak mı? Şimdi yani zorla çocuk yemek yeme durumunda olduğu zaman aslında burada bedenim değerli ama benim özüm değersiz. Benim düşünen, karar veren, hisseden durumum değersiz izlenim elde ediyor Polat. Tabii. Böylelikle bir değersizlik duygusu başlıyor. Ayrıca... Demek ki ben güvenilecek birisi değilim. Doydum anne diyorum. Hiçbir şey ifade ettiği yok. Kafa kola almışlar. Bir keresinde Yıldız bunu anlattı bana. İki yaşındaki oğlan çocuğunu anne duvara kıstırmış. Ve öyle bir hale getirmiş ki sen anlattığın gibi. Ve çocuğu diye böyle çırpınıyor. Anne müzafferhane bir duyguyla annelik yapıyor. Ve emin olun bu hakikaten... İleride umarım benim ülkem öyle bir hale gelir ki bu medeniyet düzeyinde bunun bir işkence olduğu ve bunu ne kadar sağlıksız sonuçlara götürdüğü konusunda bilincimiz oluşur ve kanunda yeri olur. Ya hocam bağlantı da oturmuyor. Yani temel sorun orada. Ben bu insanların iyi insanlar olduğundan eminim. Çok iyi Kesinlikle. niyetli olduklarından, çocuklarını çok sevdiklerinden, bütün zorlukları göğüsleyebilecek kadar uğraşmaya hazır olduklarından hepsinden çok eminim. Ama geldiğim başka bir yer var. Bu yapılanın uzun vadede itiraz edecekleri aman ha benim çocuğumda olmasın bunlar bizim başımıza gelmesin diyecekleri her şeyin sebeplerinden biri olduğunu farkında değiller. değiller. En temel sorun orada. Yani sen çocuğu böyle sıkıştırır böyle tıkıştırırsan ağzına yemeği o zaman adamın elinden çok önemli bir özgürlüğü almış olursun. Evet bu çocuk hayır diyemeyecek hale geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, ve... ve bu eğitimli yani üniversite mezunu hatta üniversitede akademik derecesi olan insanlar tarafından yapılan bir durum. Yapılır yani öyle. nasıl oluyor da benim kültürüm ana babayı bu kadar cahil bırakabiliyor? Hayretler içinde kalıyorum. Vallahi... Bu programın amacı bu tür cahiletleri ortadan kaldırmaya <gülüyor> çalışmak. Onun için lütfen, lütfen. Görüyorsunuz yani içim yanıyor ya. Çok önemli. Çok önemli hocam. Hakikaten çok önemli. Yani anaya babaya sorsan ya bu çocuk hayır diyemeyecek birisi mi olsun? Kendi sınırlarının farkında olmayan ve kendisine zorlandığı zaman boyun büken birisi öyle yetiştirmek yediştirmek istiyorsun sen? Hayır nasıl olur? Şimdi, İstemem de. E ama onun da cevabı var. Anaya babaya sınır mı olur diyor. Şimdi sınır bizden başka insanlara olsun diyor. Bizim dışımızdakileri engelleyelim. Onlara hayır desin, bilmem ne desin, onu yapsın, bunu yapsın. Ama bizimle ilgili olan kısmında olmasın diyor. Şimdi Türkçenin güzel bir lafı var. Bu ne lahana turşusu bu ne periz diye. İkisi bir arada olur mu hocam? Katiyen. Kendinden güçlü gördüğü herkese Hayır diyemeyecek Diye hale musun? gelir. İşte bu totaliter, Aha. korku kültürünün demokratik olmayan yolunu açan adım oluyor aslında. Bakarsan masumane bir yemek yedirme değil mi? Evet. Yani ne var yani işte hocam siz de bu kadar büyütmeyin bunu ya. yani. Kendi özünden kopmuş, dışarıdan yönetilmeye başlanan ancak jandarma dipçiğiyle yapılması gerekeni yapmaya başlayan insanlar nasıl çoğalıyor? Böyle çok. Ve o zaman hayret ediyoruz. Şiddet nereden geliyor acaba? Aaa <gülüyor> şiddet nereden geliyor? Ben de alo diye. Şimdi. Nasıl görmüyorsun bu anlatmış olduğum manzarada şiddeti nasıl görmüyorsun ya? Müthiş bir şiddet Müthiş var bir şiddet orada. Canım, İşkence var hakikaten. Ve burada çocuğa ben sana güvenmiyorum diyorsun. Sen açıp olmadığını bilmezsin. Evet. Ve ayrıca sana saygım yok diyorsun, sevgim de yok diyorsun. Sen benim cebimdeki bir anahtar gibi falan benim malımsın. İstediğim gibi kullanırım mesajını Tam veriyorsun. öyle diyor hocam. Ve çok acı bir şey. Sınırlar kavramıyla ilgili olarak Polat'cığım tamamıyla kaybolmuş. Mesaj. Kaybolmuş oluyor ve hocam şey de söylemek lazım. Yani şimdi biz bir şeyden bahsediyoruz. Ben örnek olarak da benim çocuğumdan falan bahsediyor Söyleme ihtiyacındayım. Ben hiç sorun yaşamıyor değil Yani biz... Ee, o bahsettiğimiz özgürlükleri çocuğa veriyoruz. işte Kendi bilir. Ne zaman isterse o zaman doyar falan filan ama e, hiç sorun yaşamıyorum demem mümkün değil. Elbette ki sorun yaşıyorum. Fakat sorun yaşadığımız yerde genelde dönüyorum dolaşıyorum. Ya sorun bizim sorunumuz çıkıyor. Çocuğun sorunu çıkmıyor. Hı hı. Ya annesiyle benim kafama yatmıyor o anki durum ve biz farkında olmadan onu sorunu haline getirmiş oluyoruz. Ya da daha büyük tablodan düşündüğümüz zaman ya yenilen yemeğin kendisiyle ilgili bir problem var ya da çocukla ilgili o anda bir sağlık sıkıntısı var. Kaç kere bunu yaşadık en sonunda kafamıza kazıdık. Bizim çocuğumuz normalde yediğinden farklı tüketiyorsa o anda yemeği hasta oluyor. Bir zaman sonra baktık ki evet ya yani bugün düzgün yemek yemiyorsa ya o akşam ya ertesi gün çocukta bir rahatsızlık olmaya başlıyor. Seni bulmuşken Polat hı hı. ben peki şimdi Poyraz. Normal olarak bazı zamanlarda yeme diye şu oldu bu. O düzeni nasıl oturttun? Nasıl bir ilişki düzeni Hocam, oturttunuz? biz her şeyden önce bu yemek yeme meselesinde poyraz ve yemekle ilişkisi olan herkesi en baştan beri uyardık yani. Çok önemli Koyraz da ilişki içerisinde olan herkesi. Herkes, Herkes. Yani her yerden aynı muameleyi gördü. Hiç kimseden başka türlü bir muamele görmedi. O bir, iki, Hiç evet. kimseyi dinlemedik bu konuyla ilgili. Tamam. Yani doğru olduğuna inandığımız şey çocuk kendisi bilir inancıydı. Tamam bu çok önemli ee... bir varsayım. Ben, biyolojik olarak doğru. Hiç şaşmadı hocam. Aç çocuk açlığının aktörü gidermeye çalışır. Evet. Her zaman için vaziyeti öyle hocam. Evet. Aç. Doğru zamanda doğru yemeği önüne koyarsanız sıkıştırmasanız evet. çocuk yiyor. Meme şey. emerken bile eğer aç değilse. Almıyor hocam. Almıyor. almıyor. Hiçbir tamam. şekilde almıyor. Ne yaptık? Ne zaman acıkıyorsa o zaman yemeği önüne koyduk. Bir evet. zaman sonra düzenlemeye de başladık. Hmm. Birlikte yemek yiyelim. Hmm. Yani bu, bu bizim için önemli. Birlikte masaya oturmak bizim için önemli. Hmm. Ha ne oluyor? Birlikte oturduğumuz zaman elbette ki Başta siz yiyemiyorsunuz çocuk. Çatal, kaşık tutmayı bilmiyor bilmem ne. O önemli değil. Ama bakıyor evet hepimiz birlikteyiz. Hepimizin önünde yiyecek var. Bu demek ki toplu yapılan bir şey. Çünkü birçok ailede onu görürüm Çocuğu yedirelim sonra biz yiyelim durumu var. O, evet. o anlamlı değil. Evet. Ötekileştiriyorsun çocuğu ve evet. o yemek yeme meselesini kendi başına bir olay haline getiriyorsun. Sıradan, sıradanlaştırmak lazım onu evet. diye düşünüyorum. Çok normal. insanlar böyle yapar haline getiriyorsunuz. E ondan sonra da Yemek Tabii, birlikte yeniliri, yemek öğreniyor, birlikte çocuk. yeniliri evet. öğreniyor çocuk. Biz bir aradaysak ve hepimiz evdeysek hep birlikte masaya otururuz. Bunun başka yolu yok. Çok ve bunu da takip ediyoruz. Ha bazen Burada de... bir mesaj vermek isterim. Değerli izleyenler böyle olduğu zaman çocuk alttan alta şu ilişki mesajını alıyor. Ben bu ailenin vazgeçilmez bir parçasıyım. Ben değerliyim mesajını alıyor. Çok önemli. Yani eşim de ben de çocuk... Masaya oturmadan ilk kaşığı almayız ağzımıza. Bu da oturmuştur biz de. Yemeyiz yani. Bekleriz. Ne zaman o da gelir masaya? Bazen takılır işte bir oyuncakla bilmem ne olur. Bazen de şey düşünüyorum. Astrolis gibi böyle evet en son ben gelmek istiyorum diyor çocuk. Tamam tamam yani <gülüyor> buyursan sen en son gel. Yani bunu sıkıntı edinecek bir durumumuz yok. Ha ne oluyor? Çocuk deniyor. Yani bu, burası onun yaşam alanı. Şimdi bizim başka türlü hayatlarımız var. Bizim kendimizi tatmin edebildiğimiz başka yerler var. Benim bir iş yaşantım var, arkadaşlarım var, büyük aile var, o var, bu var. Birey olarak kendimi ortaya koyabildiğim başka yerler var. Bu çocuğun bu evden başka kendini ortaya koyabildiği bir yer yok. Evet. O da deniyor. Diyor ki evet. acaba benim istediğim gibi olur mu diyor. Evet. Masaya geliyor ve diyor ki ben yemeyeceğim diyor mesela. Evet. Ya da işte onu bütün ana babalar biliyor. Kıvranıyor yani o yemekle halini görüyorsunuz. Şu serbestliği var kalkabilirsin. İstediğin an masadan kalkabilirsin. Sonuna kadar burada oturmak zorunda da değilsin. Asla bu masanın toplandığı bir zaman var. Biz yemeğimizi bitirdikten sonra en fazla 5 dakika bekleriz. Bizden 5 dakika sonra bu masa kalkar gider. Yani biz 5 saat seni bekleyemeyiz burada yiyesin diyor. O bir de ceza gibi ben bazen görüyorum böyle çocuk oturmuş masada kıvranıyor yemeği yiyeceğim diyor. Bu da yok. Yersin yedin yedim yemedin tamam ha ama ne var? Bir sonraki yemeğe kadar özellikle böyle günler için arada bir şey yok. Yememenin de bir sorumluluğun olması lazım. Ben delikanlı gibi karar veriyorum yemeyeceğim. E, yeme. O zaman aç kalırsın. Polat bu ara sıra oldu mu? Oldu tabii ki oldu. olmuştur hocam. Ben Öğreniyor musun? Öğreniyor hocam. hocam. Geçen gün bir, ne oldu bir şey için öyle yaptı işte. Tamam babacığım bırak kalk. Yani, ama arada bir şey yok hatırlıyorsun değil mi? Bak şu saate kadar yemek. Tamam baba dedi. Birkaç saat sonra baktım kuşlara yemek, ekmek atıyorlar. <gülüyor> Onun kenarından kemiriyor. <gülüyor> Şimdi ana baba olarak içiniz acıyor. O anda oh, evladım gel koyun yemekleri falan diyesiniz geliyor ama... Biliyorum ki onu yaparsam başka türlü bir kötülük yapacağım. Yani ben ben kötü bir insan değilim. Bu durum benim içimi acıtmaz mı? Acıtıyor tabii ki ama evet. diyorsun ki hayır bu doğru. Bunu evet. böyle yapmamız lazım. Evet sorumluluk almasına müsaade ederseniz bu senin kişisel sorumluluğu. Bunu sen bilirsin derseniz o zaman başka bir yere geliyor. Evet. Problem çıkıyor. Elbette ki çıkıyor. Çıkmaz olur mu? Ama kıcıklığına yapmıyor çocuk bunu öğrendim ben. Bana kıcıklık olsun diye sorun çıkartmıyor. Hiçbir çocuğunda Başka öyle bir özellik var diye. orada. Başka bir şey var. Benim anlamadığım başka bir doğa, benim anlamadığım başka bir dünya var o anda ve o her neyse o an o yemeği yemeye müsaade değil. Evet. Polat ben burada sizin ailede aslıyla beraber kurmuş olduğunuz Hı -hı. şunu görüyorum. Değerlerle yapılanmış bir aile ortamı. Aynen öyle hocam. Şimdi e, bu değerlerden bir tanesi sorumluluk Tabii. meselesi. Yani çocuğa ait sorumluluk çocuğa ait olmalı. Ve kendi sorumluluğunu kendi sınırları içerisinde öğrenmeli. Böylelikle ne zaman açım o açlığın sorumluluğunu alma. Nerede yiyebilirim? Tam böyle. Ve bu çerçeve içerisinde de sürekli... Kendisinin önemli olduğu, açlığının önemli olduğu, açlığının farkına varınca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde giderilmeyecek. Bunun da yeri ve zamanı var. Şu Şuna müsaitiz mesela. Yani sen normal bir şekilde yemeğini yedin, her şey yolunda ama gene acıktın. O zaman müsait, o zaman serbest. Evet. Yani insan olmakla ilgili konularda da bir problem yok. Yani hmm. ben doymadım. Nasıl doyduğuna okey çekiyorsak doymadığına da okey çekiyoruz. Yani evet. her iki durumda bizim için kabul edilebilir. Ve ya bunun uzun vadede beni getireceğini umduğum ya şurası hocam. Benim çocuğum ne yaşarsa yaşasın benimle paylaşabilecek hale gelecek diye umuyorum ben. Evet. Ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşam hepimiz için evet. her türlü imkanı ve ortamı sağlıyor. İyisini de kötüsünü de. Sen Poyraz'ın hayatından çıkmak istemiyorsun. Yok tabii ki hocam. Ve Poyraz'ın da senin hayatında kendi isteğiyle yer almasını e, istiyorsun. Aynen öyle hocam. Şimdi ben bu hayatın yöneticisi haline gelirsem, bu hayatı kontrol eden, bu hayatı baskılayan, bunu istediği gibi yöneten olursam benim gücümün gittiği yere kadar gider. Bir gün çocuk benden daha güçlü hale gelir. Geldiği günde bana böyle yapar. Bay bay. Evet. 18'inde bizim oğlan gitti bir daha da dönmedi diyor adam. Çok bile durmuş. Çok bile durmuş. O kadar baskıya fazla bile kalmış. Ve çoğu bunu yapıyor ama... ...ana baba anlamıyor... Başka bir şey veriyorlar, bir isim veriyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. O, yani benim içime sığmıyor hocam. Onu da kabul edemiyorum. Ben her çocuğun kendi özgürlüğünü, kendi ailesinin içerisinde, kendi müsaade ettikleri kadarıyla, bu benim söylediklerim sadece ben, benim eşim ve benim çocuğum için geçerli olan bir yöntem. Eminim bir başka aile daha iyi, daha güzel, kendisi için daha uygununu bulur. Evet, şu aradaki farkı iyi bilmek lazım Palat. Mış gibi beraber olanlarla gerçekten Hı -hı. beraber olanlar arasında bir fark var. Ve bu fark önemli bir fark. Bu farkı önemsemezseniz o zaman Cebren ve hileyle ile tutarsınız beraber. Ama çocuğun sadece bedeni sizinle beraberdir. Bayramdan bayrama ziyaret eder, elini öper, yuvarlak laflar eder. Çeker, sağ güzelim, olun der, sağ ol. der, bunu der. Ama gönül kopmuştur. Ve Mecbur olmadıkça da... Bir, bir araya şey kurulmaz, gelmez hocam. Ve şey ben size söyleyeyim. Siz az önce saydınız. Bir çocuğun bu psikolojik ihtiyaçları meselesini saydınız. Yani işte ait o hissetme, önemli hissetme, değerli görme, kabul edilme falan diye. Ben zorlayan ana babanın kendi ihtiyacını karşıladığını düşünüyorum. Uzun vadede çocuk diyor ki... Ama numarası sanki çocuğun ihtiyacını karşılamıyor. işte değil işte. Yani gösteriyor ki yapılan bütün araştırmalar, olanlar, bitenler değil. Öyle evet. değil. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Çırpınan o anne aslında bu çocuk olmasa hayatımın anlamı ne gibi bir konuyla bomboş kalabilecek. Bom. Ondan dolayı böyle bir sorun, çırpınma ay ben olmasa bu aç kalacak. Ne yapayım işte ondan dolayı böyle yapıyorum durumu. <gülüyor> Çok acı bir şey bence. Ben Ve anladım. farkına varılması lazım. Varılmadığı zaman uzun vadede çocuk vardırıyor hocam. Evet. Palat'cığım buna devam edelim. Edelim hocam. Kısa bir aradan sonra. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Çocuğun yemek yemesi... Sıradan bir olay gibi gözüküyor. Bizim gözümüzde çok önemli. Onun kişiliğinin karakterinin yapılanmasında çok önemli. Sohbetimiz devam ediyor. Burada Polat Doğru deneyimli bir baba ve kendisiyle çok gurur duyuyorum. Hakikaten Polat evet, Doğru çok gurur sağ duyuyorum. Olsun, o kadar sağlıklı o kadar bilinçli. Hakikaten sen kendini Aşmış birisi olarak görüyorum bu konuda. Sağ Onun da yatan sevgidir. Yani e, biz hep iyi yaptıklarımızı anlatıyoruz burada. Mutlaka benim de hatalı yaptığım bir dünya şey var. 10 ayrı bir programda <gülüyor> el almışsın. Seyirciler hakikaten ben kötü şeyler de yapıyorum hocanın söylediği kadar iyi değil hepsi evet, ama. 10 ayrı <gülüyor> bir programda el alacağız değerli tamam. izleyenler. <gülüyor> Fakat evet. şimdi doğru yaptıkların üzerinde konuşalım. Şimdi ailede temel değerler çok önemli. Bir tanesi gerçeğe saygı. O gerçeğe saygı konusunu çok temel görüyorum. Çocuğun tamam. açlığına saygı, çocuğun sınırlarına saygı, çocuğun canına saygı, çocuğun dediğini duyabilmek meselesi çok önemli geliyor. Ya hocam da. ben şuna inanamıyorum. Bu Ben kendim için bunu kabul etmedim ve ben bunun kavgasını da her alanda her şekilde vermek için uğraştım. Yani ben bir illüzyon yaşamayı kabul edemiyorum. Şimdi ben ana babayım ya hiç mi içinden geçmiyor? Biz bu çocuğu şurada şu an zorluyoruz bir şeye. Bunun bir zararı olmaz mı acaba diye hiç geçmiyorsa insanların içinden ben hakikaten şaşırırım. Yani. Evet. Gördüğümde ne geçiyor şu anda biliyor musun? İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bunu duyuyordur. İnşallah şimdiden sonra e, cuma günleri falan derler ki bak bu çok büyük günah. <gülüyor> <gülüyor> bu çok büyük günah. Ben sevaba ve günah inanıyorum. Biliyorum, bu yapılan yani. çok büyük günah Polatcığım ya. De. Yani evet. içim yanıyor ya. Nasıl böyle iyilik adına bir çocuğun temel sınırları ve bilinci mahvediliyor. Nasıl söyleyebilirim bilmem ki. Günah. Çok büyük günah. Yani bunun her türlüsünü söyledik hocam. Bugün de her türlüsünü söylüyoruz. Bu e, benim çocuğum, onun çocuğu, bunun çocuğu meselesi değil. Bu insanlar bu, bizim geleceğimiz. Ve sonradan da insanlar çok şikayetçi oluyor. İşte sorumluluk almıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor, bilmem ne etmiyor diye. Yani ömrü boyunca daha yiyeceği yemeğin sorumluluğu verilmemiş bir insanın kalkıp uzun vadede başka türlü sorumluluklar almasını beklemek çok komik oluyor. yani Ve haksızlık ayrıca. Evet. Haksız, çocuk geliyor ben diyor ne olacağıma karar veremedim diyor. E, veremeyeceksin çok normal. Evet. Oradan mı gideyim buradan mı gideyim diyor. Çok evet. normal en basit kararı verdetmemişsiniz evet. adama. Evet. Ben ailede bu hangi değerler peki bakalım falan diye düşündüğümüzde bir kere gerçeğe saygı. Onun evet. için bizim evet. nedir yaşamın gerçekleri onu öğrenmemiz lazım. Sınırlar ve sorumluluk bilinci. Çok önemli görüyorum. Çok. Pala. Çok önemli görüyorum. Çok. Yani nereye kadar benim gücüm yetiyor ve neler Neyse. yapabilirim konusu. Sevgi ve saygı. ikisini beraber alıyorum falan. Saygı olmadan sevgi çok, vıcık vıcık, vıcık, vıcık, vıcık, vıcık ve vıcık. tehlikeli görüyorum. Çok. Sevgi olmadan saygı soğuk, soğuk, mekanik bir şey. Sevgi ve saygı. Saygıyla onun sınırlarına saygı olursun. Sevgiyle de onu olabileceğin en iyi şekilde geliştirmeye çalışırsın. Empati. Onun gözüyle görebilmek. Ya onun ben gözüyle orada görebilmek. başka bir yere de geldim hocam. Mesela empati meselesinde. Benim illa görebiliyor olmam da gerekmiyor. Ben ben orada da değilim. Onun bir şey gördüğüne inanıyor olmak da kurtarıyor bir yerden evet, evet. sonra. Yani illa o da öyle düşünüyor şimdi diyor demek gerekmiyor. Evet. Bir bildiği vardır deyip çıkabiliyorsanız işin içerisinden. Kesinlikle. O bile bambaşka bir dünya yaratıyor. Çünkü başka bir dünyadan gelmiştir. Değerli izleyenler şöyle bir deney yapmak çok iyi olabilir. Bu anneleri babaları elini kolunu bağlayıp... <gülüyor> ve. <gülüyor> Günlük yediklerinin yedi katı benim elime kaşık verecekler ve ondan sonra bağırta çağırta böyle şişinceye kadar onlara yedireceğim. Ondan sonra çocukların karşına geçince Polatcığım tahmin ediyorum çocuk doydun dediği zaman ha anlıyorum şimdi demeye başlayacaklar gibime geliyor Bayağı öfkeliyim gördüğüm Bayağı. gibi. Bir de yalnız tabii şimdi bu pazar günü bir dünya insanın da canını sıktık. Bu kadar can sıkılmışken <gülüyor> evet. ben o soruyu da sormuş olayım. Ya hiç mi yönlendirmeyeceğiz hocam? Hiç mi yönetmeyeceğiz? Hiç mi bir şey söylemeyeceğiz de diyebilir bu ana babalar. Ee, hiç kontrol etmeyecek miyiz? Senin verdiğin örnekten gideceğiz. Sen ortamı bu değerler çerçevesinde oluşturacaksın. Sorumluluk alacak. Neyden sorumluluk alacak? Aşkından sorumluluk alacak. Aynen. Tokum yemeyeceğim. Öyle mi? Şeyin farkındasın değil mi tatlım? Akşam yemeğine kadar bir 4 daha. saatimiz var. Evet. İyi. Tamam. O kadar. Öyle. İki gün. Söz veriyorum. İki gün. iki gün bunu uygulayın. Sürmüyor bile o kadar. Sürmüyor değil mi? Sürmüyor. Ben arada sırada sorun yaşadığımızda bir kere yapıyorum. O, yani ondan sonra bir daha Belli bir zaman sonra canı sıkılırsa Bilmem ne olursa tekrarlıyor Aynı ders gene aynı şekilde gelince Gidiyor ondan sonra bir yani. şey olmuyor Yani ben ne zaman dışarı çıksam Büyük adam gibi diyorlar yerken e Çünkü yani Gayet büyük bir adam yiyebiliyor Yani hakikaten Bir şahsiyet oluyor e tabii Karışmanızı gerektiren müdahale etmenizi gerektiren bir durum yok O biliyor zaten ne yapacağını Şimdi havalar ısındı Geçen bir yere çıktık yemek yenecek Bahçeli bir yer yemiyor ve ben yarım saat sonra ancak ayıldım. Şu an hava çok güzel ve bu çocuk aylardır dışarıya çıkmadı. Şimdi dışarıdayız. Yemek falan hikaye. umrunda değil o anda yemek. Evet. Dışarıda olmak, toprakla oynamak, bahçede bulmak o, o daha önemli. Yemesin. İşte iki tane değer görüyorum. Gerçeğe saygı ve empati. Hemen orada yakalıyorum. Yarım Fakat... saat sonra. ilk yarım saat bozuldum ben de hocam. Niye yemiyor? Benim oğlum diye. Ben de bozuldum ilk yarım saat. İkinci çocukla <gülüyor> kurtarırsın. falan. <gülüyor> Fakat ben bir soruya cevap veremeyeceğim. Bir anne şimdi bana telefon etse ve ki Hocam o zaman ben hayatımın anlamını nerede bulacağım? Bu çocuğu zorla yemek yedirirken ben kendimi annem hissediyorum. Baba hissediyorum. Peki o zaman ben hayatımın anlamını nerede bulacağım? Ona cevap veremeyeceğim. Var hocam ben. onun da cevabı var. Yani ben söyleyeyim o zaman siz cevap vermiyorsunuz, ben cevabını vereyim. Biraz beklemesi gerekecek. Yani o sorunun cevabı var. Şimdi değil. Uzun vadeli bir cevabı var onun. 10 on sene sonra göreceksin o anlamın nerede olduğunu. Yani. Ya da 10 sene sonra başka türlü bir anlam görüyor olacaksın. Bugün bunu böyle yaptığın için. Yani. yani ille baskı ve kontrol ederek yaşamının anlamını niye bulsun ki? Neden sohbet içine girerek bu etkileşim içinde yaşamın anlamını bulmuyor? Neden iki onur eşitliği içerisinde bir can diğer canla göz göze bakarak bir yolculuğa çıkmış. Senden çıkmış bir can. Ya yani, müthiş bir şey. Senin canından bir candan bahsediyoruz. Şeyde değil. Hani ilişkilenmenin çok daha kolay olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Yani hayatın anlamı neden mutlaka birisi diğerini kontrol ettiği zaman hayatın anlamı olsun? Şu da, neden eşit canlar böyle sohbet içerisinde olduğu zaman hayatın anlamı niye olmasın? Neden kontrol şey, etmek zorundayız? Şu da var hocam. Yani. Lay lay lom diye de gitmiyor öteki türlü hayat. Yani ben kendi hayatımda bazen kendimi bekçilik yaparken yakalıyorum. Ama neyin bekçiliğini yapıyorum? Benim bireysel ihtiyaçlarımın bekçiliğini değil, ortak hepimizin kabul ettiği değerlerin bekçiliğini. Yani evet. biraz daha zaman büyüdüğünde, geçtiğinde bunların bazıları tartışmaya da açılabilir şeyler. Bugün tartışabilecek pozisyonda değiliz ama tartışılabilir, değerlendirilebilir olanların hepsini çocuk zaten sorguluyor ve sen de düşünmek zorunda kalıyorsun. Değil mi? İnat ettiğin bir şeyle ilgili çocuk da inat edince diyorsun ki ya bir dakika ya bu çocuk inat ediyorsa burada bir oturup düşünelim. Ben en azından bu soruyu kendime sormalıyım. Bu böyle olmak zorunda mı? Evet. Niye böyle olmak zorunda? Ha o cevap değişmiyorsa hala aynı yanıttaysam evet o öyle olmak zorunda. Belirli değerler var onların. Aynen kısmında. öyle. Aynen Sorunluluk öyle. Sorumluluk için. Aynen öyle. Gerçeğe saygı için. Palat Şimdi ben seminerlerimde soruyorum. Diyorum ki çevrenize baktığınız zaman sokakta, yolda, iş yerinde, otobüste dolmuşta, sınıflarda, okullarda, şu veya bu şekilde. Soğuk, bıkkın, öfkeli yüzler görüyor musunuz? Kimler görüyor diyorum. 800 kişilik salonda 800'ü de er Kaldır. Bu çok önemli bir sosyal gözlem. Çok. Şimdi nereden geliyor bu insanlar? Değerli izleyenler... ...işte... ...burada başlıyoruz. Elini konu bağladığınız zaman... ...bir çocuğun... ...gerçeğini inkar ettiğiniz zaman... ...aklını inkar ettiğiniz zaman... ...canını inkar ettiğiniz zaman... ...aklı... ...canı inkar edilmiş çocuk... ...çok öfkelidir. Niçin öfkeli olduğunu dahi bilemeden... ...öfkelidir. Ve... Bir fırsat verin, 20'si, 30'u 40'si eline sopaya geçirip, haydi şimdi gününü dövün, kırın desen giderler. Farkında bile olmazlar. Öfkenin altında bu atıyor. Buralara kadar gidiyor Polat. Gider Ve Poyraz'ı öyle görmek istemiyoruz. Yani ben hiçbir çocuğu öyle görmek istemiyorum. Bizim de bütün bu konuşmayı yapıyor olmamızın şeyi o. Çünkü bir tane çocuk yetmez hocam. Yani biz birden daha kalabalığız ee, ve bence başka bir algının orada oluşması lazım. Evet. Değerli izleyenler, aydınlık bir geleceğimiz var. Ve bu teker teker her bir çocuğumuzun birer şahsiyet olmasından geçecek. Lütfen, lütfen, lütfen. Niyet yetmez, biz aynı zamanda bilgiyle güçlenmemiz lazım. Umarım Polat doğru ve ben size bu yönde bir hizmet sunduk. Hepiniz hoşça kalın. Umarım aydınlık Türkiye'miz için ilişkileriniz daha sağlıklı olur. Görüşmek üzere efendim.